إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنصصنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرضي فلا هادي له أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Oman yutay Allah ve Resulü'ü, Fakat Fazı Fazı Ağzıma. بعد, Fakat خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bugün sizlerle Kitabu Tevhid. Adlı Risale'nin şerhine geçmeden önce içinde bulunmuş olduğumuz, ihya etmiş olduğumuz bu günlerin, bu mübarek günlerin önemini, faziletini beyan eden bir e, sohbet yapacağız. Bu günler, içinde bulunmuş olduğumuz bu günler çok anlamlı, Allah katında çok değerli, faziletli günlerden bir tanesidir. Eyvallah. Aleyküm selam. Mü'min kulun, Müslüman kulun, haris olan, yani hırslı olan, hayra hırslı olan, Allah'a itaatli hırslı olan kimselerin, iştahla beklediği, aşkla, şekle beklediği, gün saydığı, çabucak gelmesini istediği bir mevsim içinde bulunmaktayız. Ki bu mevsimin, bu güzel günlerin, bu sezonun, dört gününü bitirmiş olduk bugünler birlikte. Yarın beşinci günü. Bugünler öyle güzel günler, öyle faziyetli günler ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde bugünlere işaret ediyor diye tefsir eder i̇bn Abbas. Fecr suresinin bu ilk iki ayetini. allah Teala o surede وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ Fecre yemin olsun ve o on geceye on güne yemin olsun i̇bn Kesir rahimahullah tefsirinde i̇bn Abbas'tan, Zübeyir'den ve Mücahit'ten bu on gecenin, bu on günün zilhicce olduğunu nakleder ve onun gerçekten tefsirinin bu olduğunu bize ne yapar? Aktarır. Yani bugünlerin değeri, bugünlerin fazileti o kadar büyüktür ki Allah-u Teala ne yapmakta? Bugünler adına Kur'an-ı Kerim'de yemin etmekte. Aynı şekilde bugünün faziletini, bugünün azametini bizlere anlatan, açıklayan birçok da hadisler bulunmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisinde bugünlerin bizlere faziletini anlatmış, hatta, hatta faziletine vurgu yaparken, faziletini anlatırken bizleri dehşete düşürürcesine öyle belir, öyle ilginç ifadeler kullanmış ki gerçekten bugünlerde gaflette olan insan kendinden başka kimseyi ne yapmasın? kınamasın. Çünkü bugün yani bu 10 gün senede bir defa gelen ve Allah katında çok faziletli olan bir gündür. <gülüyor> Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Ailesaatü Aleyhisselam'a buyuruyor ki: "Elzin finnasi bil hac. ne yap. Haccı ilan et. İnsanları hacca çağır. Ya tuker yürüyerek gelsinler. Ala kun ve ala kulli ve dinek üzerinde, develer üzerinde gelsinler minkul min kulli feccin min kulli amir uzak bölgelerden uzak yerlerden develerin üzerinde yahut yürüyerek ne yapsınlar gelsinler senin bu çağrına senin bu hac ilanına ve yapmak için alehum. onlar için faydalı olacak onların çıkarlarını olan şeylere şahit olmak için ne yapsınlar hacca gelsinler yani hac ibadeti sadece manevi bir ibadet değil onun dışında insanın oraya gidip kendisi için faydalı işlerle meşgul olabileceği bir sezon. Yani bir insan orada gidip de ticaret de yapabilir. Para da kazana Ve وَيَذْ قُلُسْمَ اللّٰهِ fi اي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Ve Allah-u Teala'yı ne yapsınlar diye, o belirli günlerde, malum olan günlerde ansınlar diye. Yani ansınlar. Yani gerek patca gelerek fenleri adına faydalı olan şeylere şahit olsunlar, ve gerek de o belli günlerde malum olan günlerde onlara rızık olarak vermiş olduğumuz hayvanların üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Halimler diyor ki ki İbn Abbas'tan da bu rivayettir. Veyat kuru veyat kuru s'mallahhi alei veyat kuru fi malumat. O belirli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Ayetindeki o belirli günlerden maksat diyor ki bu on gündür. Dilenciğim. İlk on gün Zira az sonra gelecek bugünlerde bu ilk on günde yapmamız gereken faziletli ameller nelerdir e, bölümünde? Bizim yapmamız gereken faziletli amellerden bir tanesi de bu ilk on günde ne yapmak? Tekbiri getirmek ki alimler buna ne diyorlar? Mutlak tekbir diyorlar. Yani yolda yürürken, arabamızı sürerken, çarşıda alışveriş yaparken mutlak tekbirler. Bundan daha açık bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Mel amelu fi ayamin afdalu fi Başka günlerin hiçbirinde içinde bulunmuş olduğumuz şu 10 gün gibi şu 10 gündeki kadar amellerin daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Yani bu 10 günde yapılan ibadetlerin ibadetlerden daha faziletlisi başka günlerde yapılsa bile bunlar kadar faziletli değildir. Bu on günde yapılanlardan. Diyor ki sahabeler Ey Allah'ın Resulü, velen cihade fî sevilillah. Yani Allah yolunda yapılacak olan cihat da mı daha faziletli değildir. Bu on günde yapılan amellerden daha sevimli değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, evet cihatta da. Yani cihad bile bugünlerde yapılacak olan salih amellerden daha sevimli değildir. <gülüyor> Ancak diyor, malıyla ve canıyla tehlikeye kendisine atıp geriye hiçbir şeyle dönmeyen kişi hariç, cihatta bugünlerde yapılacak olan ibadetlerden, salih amellerden daha faziletli değildir. Yine bir başka hadiste bu hadisi Tabarani Mu'cemü'l-Kebir'de rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Mâ min eyyâmin a'zamu indallahi subhanahu ve lâ ahammu ileyhi el amelu sâlih fihen min hâzihi'l Allah Teala'ya amellerin daha sevimli geldiği ve Allah Teala katında amellerin daha azim olduğu, daha büyük olduğu bugün bu 10 günden daha başka bir on gün, bu 10 günden başka daha başka bir gün yoktur. Hadis-i şeriflerinde ki: "Fe'ktheru fihenne min et-tehlil." İşte siz de bu 10 gün içinde ne yapın? Fe'ktheru min fe'ktheru fihenne min et-tehlil. Bolca la ilahe illallah deyin. وَالتَّكْبِرْ وَالتَّحْمِيدْ tekbir, tekbir getirin ve Allah-u Teala'ya hamledin. Yani şeytan bizleri öyle oyalamış, öyle gafletin içine düşürmüş ki, bakıyorsunuz böyle insan aslında işini yaparken, araba kullanırken, kadınlar evde yemek yaparken, herkes normal gündelik hayatını sürdürürken, bu on günde özellikle ne yapabilir aslında? La ilahe illallah tekbir getirebilir. allah Allahu Ekber, Allahu u Ekber, la ilahe illallahü ve allah Ekber, allah Ekber ve lillahi hamd, elhamdülillah, diye yani böyle ne yapar? Ağzını, zikir zikirden sürekli ne yapar? Meşgul eder, meşgul tutar. Ama yani insan şunu bilmeli ki arkadaşlar, Allah-u Ekber buyuruyor ya, yani bizim adımıza, bizim uğrumuza, bizim yolumuzda cihat eden, mücadele eden, uğraşanları lenehdiyennehum subülenâ. Biz onları ne yapacağız diyor allah Teala. Dost doğru yollarımıza ileteceğiz. Hidayet yoluna erdireceğiz. Yani insan bunu gerçekten hayatında görüyor. Yani senin Allah yolundaki e, niyetin ne kadar ihlaslı olursa, ne kadar muhlis olursa bakıyorsun ki Allah senin önüne taatleri, itaatleri, ibadetleri öyle kolaylaştırıyor ki. Bakıyorsun namaz vakti gelmiş caminin yanından geçiyorsun. Namaz vakti gelmiş otomüse inmişsin. Tramvaya bineceksin, ezan okunuyor, bakıyorsun cami var. Yani insan bunu aslında hayatında, yani şu ayet çok önemli bir ayet, bunu yani insan tefekkür ettiği zaman kendinde çok görüyor. Yani insanın öyle iflaslı olduğu zaman, allah Teala'nın yolunda e, mücadele ettiği zaman, gayret sarf ettiği zaman, sadece başkaları için değil, kendisi için de, şeytanla mücadele ettiğinde, şeytanla cihat ettiğinde, haramdan el etek çekmeye uğraştığında, gözünü haramdan sakındığında bir de bakıyor ki allah Teala ona ne yapmış, hayır yollarını açıyor, açıyor, kolaylaştırıyor. İşte bizler arkadaşlar bugünlerde bugünlerde, bu on günde kendimizde şayet bir kesen, bir tembellik, bir gaflet buluyorsak o zaman dediğimiz gibi dersin başında kendimizden başka kimseyi yapmayalım, kınamayalım, yermeyelim, azarlamayalım. Çünkü bizler buna muvaffak olamadıysak, Allah-u Teala bu konuda bizi doğru yola erdirmediyse bizleri tekbir getiren, tahlil, tehlil getiren, hamdeden eden kullarından eylemediyse, bugünlerde gaflet içinde olup Üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hala urustlamadıysak bilmeliyiz ki demek ki biz Allah Taala'nın verlediğine cahedufine, onun yolunda cihad eden, onun yolunda gayret edenlerden değiliz ki Allah Teala bize ne yapmamış yoluna buradaki doğru yola ne yapmamış illetlemiş. Allah Teala diyor inna Allaha al muhsinin, muhakkak ki Allah Teala muhsinlerle hem kendisine hem insanlara mahlukata iyi davrananlarla beraberdir. İşte arkadaşlar bu yüzden kendimizi sürekli muhasebe çekmemiz çekmemiz lazım, hesaba çekmemiz lazım. Yani ne yapıyoruz? Bu faziletli günleri ashab nasıl geçirirdi? Ki biliyorsunuz bu 10. günü, Hicrenin 10. günü bayram oluyor, 9. günü arefe oluyor. Ondan sonra teşrik günleri dediğimiz 3 gün olarak teşrik günleri geliyor ki bu günler yine fazilet bakımından çok faziletli günler. Bugünlerde neler yapmamız gerekiyor? Onlara arada değinelim. İnşallah Rabbim bizleri bugünlerde yapmamız gereken amellere muvaffak eyler. Bugünlerde arkadaşlar, yani oruç tutmamız güzeldir, sünnettir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hanımlarından rivayet olunduğuna göre... Onlar şunu nakleder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kâne Yasumu sallallahu aleyhi ve sellem 9 zilhicca Dokuz günü. Yani zilhicca günün Dokuz günü ne yapardı? Tutardı. <gülüyor> ve yevme ashura, Asura gününde oruç tutardı. Ve selâfete eyyâmin Min kulli şehr. <gülüyor> ve her aydan da Ne yapardı Aleyhisselatü Vesselam? Üç gün tutardı. Bizler de arkadaşlar bu dokuz gün Ki tagliben On gün deniyor bugünlere. Ziricin ilk 10 günü diyor. Çünkü 10. günü bayram. 10. gün Allah Resulü Aleyhisselam dediği gibi eyyamu eklin ve din ve zikrin. 10. gün yani bayram günü ve teşrik günleri eyyamu eklin ve şulbin. Yeme içme günü ama bu yeme içme öyle gaflet, o gaflet içinde boş bir şekilde eğlence olarak değil. Ve zikrin ve allah Teala'yı anma günü. Zikir günü aynı zamanda. E biz ne yapıyoruz o günlerde? Teşrik günlerinde de allah Teala'yı anıyor, zikrediyoruz. Dediğimiz gibi bu günlerde yapmamız gereken diğer bir amel, orucun dışında, oruçla birlikte, bolca Allah'ı zikretmek. Biraz önce Tabarani'nin, Mu'acem-ül Kebir'de rivayet etmiş olduğu hadiste olduğu gibi, Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala katında daha azim, daha yüce, ve Allah'a daha sevimli, bu on günden daha başka günler, yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra diyor, فَاَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ Bu günlerde ne yapın? Bolca, <gülüyor> la ilahe illallah اللّٰهَ Emine't-tekbir, bolca Allahu Ekber deyin. eminet tahmid bolca hamdedin. İmam Bukhari rahimahullah kitabında i̇bn Ömer ve Ebu Hureyra radiyallahu anh'unun bugünlerde, çarşıda, pazarda, sokakta yürürken bu on günde Allah-u Teala'ya tekbir getirdiklerini la ilahe illallah Allahu Ekber la ilahe illallah Allahu Ekber tekbir getirdiklerini ve insanların da onların, onların tekbir getirdiklerini duyup onlarla birlikte, onların ardından kendi başlarına tekbir getirilme Ne yapmakta İmam Bukhari bizlere? Hı. Nakletmekte. Yani sahabenin ameli de zikir konusunda ameli de budur. Yolda yürürken böyle ne yapıyorlar? Tekbir getiriyorlar. Seslerini yükselterek. Hatta İmam Bukhari, Ömer radıyallahu anh'dan i̇bn Ömer'in, Abdullah'ın babası Ömer'den naklettiğine göre Mina'da, Ömer radıyallahu an Mina günlerinde Mina'da, teşvik günlerinde çadırının içinde ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Ve onun tekbirini duyan cami halkı, mescit cemaati tekbir getiriyor. Ve çarşıdaki, pazardaki bütün herkes tekbir getiriyor. Diyor ki bu hadisenin ravisi, "Ta ki diyor Mina tekbirler inlerdi." Yani Mina tekbirle iniyordu. Bizler de arkadaşlar bu şekilde ne yapalım? Bugünlerde zincirci girmesiyle bu tekbirler başlar. Ki bunlara bizler diyoruz? Mutlak tekbir diyoruz. Et tekbir el mutlak diyoruz. Yani belli bir zaman dilimine mukayyet sınırlı belli bir zaman diliminde yapılacak tekbir değildir. İnsanın aklına geldikçe bu da tekbiri yapar. Bir de alimlerin zikrettiği üzere mukayyet tekbirler var. Yani belirli bir yerde yapılan tekbirler. Bunlar da namazlardan sonra yapılan tekbirlerdir. Bu ne zaman başlar? Bu Arafa Yönü sabah namazından sonra hemen başlar, teşrik günü, yani bizim Türkçe'de bayramın dördüncü, dördüncü günü diye ifade ettiğimiz, güneş batımına kadar, yani ikindi namazından sonra yaparız, onlar o zamana kadar devam eder. Bu tekbirlerde ne diyoruz biz? Et tekbir, el mukayyet, mukayyet tekbirler diyoruz. Yani, sınırlandırılmış, kayıt altına alınmış, namazlardan sonra söylenmesi uzun görülen tekbirler diyoruz. Ama genel manada zil girmesiyle bu tekbirler başlar. Heşrik gününün, yani bayramın dördüncü gününün e, güneş batımı ne kadar tekbir devam hı hı. eder. Tekbirin sıygaları nedir? Şeyh, e, Şeyh Abdülaziz bin Bazı Rahimahullah diyor ki yani Allahu Ekber, Allahu Ekber iki kere de söyleyebilirsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber. Yani ilk baştaki Allah-u iki, te, iki, iki şekilde çift olarak söyleyebilirsiniz. Ve litro olarak üç, üç, üç, üç kere tekrarlayarak da söyleyebilirsiniz diyor. Yani Allahu Ekber, Allahu akbar, Allahu Ekber, La ilahe İllallahü, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi Elhamd. Keza Şeyh Salih i Hüseyin'in de bu sıyrıların sahabeden varit olduğunu, bu şekilde söylendiğini bizlere ne yapıyor? Zikrediyor. Bir, bu dokuz gün içinde, bu on gün içinde bir de özel bir gün daha var. O da Arafah günü arkadaşlar. O Arafah günü de Aleyhisselatü Vesselam'ın hacı olmadığı takdirde oruç tuttuğu. Yani Aleyhisselatü Vesselam hacı olduğu zaman Arafah gününe oruç tutmuyor. Ondan dolayı diyor ki sünnet olan kişi hacı giden kişi hakkında sünnet olan Arafah günü oruç tutmamasıdır. Onun için de eğer e, hacca gitmemiş bir insansan eğer nasip olmamışsa Arafah gününü oruç tutmakta nedir? Güzeldir zira Arafah günü hakkında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ah tasibu Allah anu kafiras sana alatii kablou ve sana alatii bagdou. İmam Müslim'in rivayet ettiği bu adıсте Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim bugün orucumla Allah'tan umduğum şey geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarının ne yapması, başlaması, affetmesidir. Yani Arafah gününün böyle bir neyi var? Fazileti var öyle bir e, Allah katında kullarına verilen bir ikram var. O yüzden bu Arafa günü özellikle ne yapmamalıyız, kaçırmamalıyız, oruçsuz geçirmemeliyiz. Zira Aleyhisselatü Vesselam yani bu 10 gün içinde bu bazı günlere de diyen mesela Arafah günü e, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, "Yomu Arafa ve Yomu Nahrı ve Iyamu Teşrik Ey İslam". Aleyhisselatü Vesselam bir diyor ki, ki hadis dedi ki, kisayi bir hadis. Arafa günü, Kurban Bayramının ilk günü ve ayamu teşrik, teşrik günleri biz İslam milletinin Müslümanların bayramıdır. Ve hey eklin ve şurbin ve bugünler diyor nedir? Yemek günü içme günüdür. Tabi bayram günü ve bayramdan sonraki ayamu teşrik. Yoksa Arife günü ne yapıyoruz biz? Oruç tutuyoruz. Ailem diyor ki Eyalet Teşrik diye bizim şu anda ifade ettiğimiz Kurban Bayramından sonra gelen bizim Türkiye'de ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün dördüncü gün diye ifade ettiğimiz bugünlere normal literatürde, fıkıhta, e, ilim ıstılahında ne deniyor? Eyalet Teşrik Teşrik Günleri. Neden bunlara Teşrik Günleri deniyor arkadaşlar? Eskiden insanlar bu günlerde bayramın birinci gününden sonra et kesildikten, kurban kesildikten, hacılar kurbanlarını kestikten sonra etlerini dilim dilim yani bizim Türkiye'de de bildiğimiz gibi öyle pastırma gibi yani ince ince keserek güneşe doğru ne Güneşin doğduğu şarka doğru şark. Teşrik demek şark. Güneşe doğru asarlar ve o şekilde ne Etleri kuruturlar. Ve bu şekilde etin bozulmasını kutlanmasını önler. Ve o eti o şekilde yerlermiş. Tabi hani bugün Mekke'ye gidenler bilirler. Yaz aylarında, yaz günlerinde oranın sıcağında gerçekten hani biz Türkler diyoruz ya sıcağı ile asfaltta yumurta pişiriliyor. Orada etine abarsın. Yani pişirirsin o sıcaktan. İşte bu yüzden bugünlere gelmiş denilmiş? Teşrik. Teşrik günleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadiste Ebu Davud ve Resul'in etmiş olduğu sahibi hadiste diyor ki ''Azamul eyyam indallah'' Allah katında diyor günlerin en azamı يَوْمُ nahri Nedir? <gülüyor> Nahr günü yani kurban günü. Sonra diyor ki ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِ Sonra da kar günü. Ne demek kar? Arapçalar bildiğimiz kar değil. Yani sevadan, yağan kışın. Kar, hacıların minada karar kıldığı gün. Çadırlarına yerleştiği gün. Yani kaçıncı gün oluyor? İkinci gün oluyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum Arkadaşlar. Yani bayram günü yemenin içmenin, akrabayı ziyaret etmenin gafletine kapılıp da ya bugün bayramdır diyerek meşgul olunup Allah katında bu faziletli olan günün faziletinden ne olmamak lazım? Mahrum olmamak lazım. Ve bayramın ikinci günü olan gün de Allah katında o bayramın birinci gününden sonra gelen en faziletli günlerden sene içindeki en faziletli günlerden bir gündür. Yani bu iki günü de ve bundan sonra gelecek olan günleri de ta ki dördüncü gün güneş batana dek zikirle, ibadetle ne yapmalıyız? Değerlendirmeliyiz. Sonra arkadaşlar bu günlerde yine yapmamız gereken namazlarımızı cemaatle kılmaya yani çok çok özen göstermek. İmamlarla birlikte ihram tekbirini, tekbiratul ihramı imamla birlikte anlaya çalışmak. Ya yapabiliyorsak namazdan önce vakitten önce camiye gidip oturup Kur'an okumak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hadiste diyor ya, sen diyor, secde ettiğinde, Allah için her secde ettiğinde ne yapar? Allah Teala senin bu secdeyle seni bir derece yükseltir ve senin diyor bir hatanı ne yapar senden? Kaldırır. Yani namaz, nafire ibadetlere bu günlerde daha da önem ne yapmalıyız? E, vermeliyiz, hırslı olmalıyız, azim göstermeliyiz. Başka bu günlerde yapmamız gereken, yani bu günlerde derken bu bayramın, bayram günü diye ifade ettiğiniz, yevm ün günü <gülüyor> yapmamız gereken bir büyük ibadet daha var. O da ne arkadaşlar? Kurban ibadeti. Kurban, kesme ibadeti. Bu ibadette maksat allah Teala'nın bizlerden istediği bizlerin et yemesi o kan değil başlı başına. O kanın akıtılması değil. Zira allah Teala diyor allah Teala bu kurbanların eti ve karı ne yapmayacak? Ulaşmayacak. وَلَكِنْ <gülüyor> يَنَالْهُ <gülüyor> <gülüyor> Allah'a ulaşacak olan nedir? Sizlerin takvanızdır. Yani ihlasınız, niyetiniz ne için kesiyorsun? Budur. Öncelikle kurban kesilecek olan kimsenin dikkat etmesi gereken husus, niyetine ne, yapmış, ne yapması gerek kimsenin? Islah etmesi gerek, taskih etmesi gerek, tecdit etmesi gerek, Allah'a ulaşacak olanın takva olduğunu bilmesi gerek. Bu şekilde kurbana önermesi gerek. Kurban ibadeti arkadaşlar eee büyük ibadetlerden bir tanesi zira ilmi ehli kurban kesmenin hükmü hakkında ihtilafa düşmüş. İhtilafa e, ayrı, iki farklı görüşe ayrılmış. Farklı görüşlere ayrılmıştır. Ee, İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinin görüşüne göre kurban kesmek nedir? Vaciptir. Farzdır, vaciptir. Gücü yeten inkisi, kimse için, gücü yeten insan için. Zira bu görüşte Şeyh Hulusi'nin müteyyine e, destekler e, mahiyette ifade kullanmıştır. Şöyle demiştir inna zahira vucubuha diyor ki zahir olan yani delillerden anlaşılan vucubuha. Kurbanın ne olması? Vacip olması. ve enne men aleyha felem yef'al fehuva afim kimin de diyor gücü yeterse kurban kesmeye gücü varsa ve yapmıyorsa, kurbanı kesmiyorsa fehuva O diyor nedir? Günah işlemiştir, günah girmiştir. Yani bu bu sözünden İbn-i kurbanın farz gördüğü, faz olarak algıladığı ne yapmakta? Anlaşılmakta. Ancak diğer bir grup, ilim ehli ki cumhur bu şekilde görmekte. Bu asıl alimlerin, alimlerimizden Şeyh Abdülaziz bin Baz gibi Şeyh Salih ve Sen'in gibi alimler de bu söyleyeceğimiz görüşü savunmakta. O da kurbanın sünneti sünnet-ü oluş olduğu. Neden dolayı sünnet-ü müekkede olduğu? Rühiyye Aleyhissalatu Vesselam İmam Muslim'in sahihinde rivayet ettiğine göre şöyle diyor. İza dahal el asru <gülüyor> ve arada ahadukum en yudahi. Zilhiccen ilk 10 günü girdiğinde sizden birisi kurban kesmek istiyorsa ve Zilhiccenin ilk, <gülüyor> ilk, ilk ve Zilhiccenin ilk 10 günü girmiş ise sakın tırnağına ve kılına dokunmasın diyor Aleyhissalatu Vesselam. Sizden birisi Zilhiccenin ilk 10 günü Zilhiccenin ayın ikomme günü geldi. Ve cizden birisi de kurban kesmek istiyor ise ne yapmasın? Tırnağına, ve kılına dokunmasın. Bir rivayette de diyor ki tırnağına, kılına ve neye dokunmasın? Yani derisine dokunmasın. Ne demek derisine dokunmasın. Yani diyor ki alimler böyle yarıldığı zaman, yara olduğu zaman onu yani o şekilde ne yapmasın, onunla uğraşmasın, onu sökmeye e, çalışmasın. Hocam kılına dokunmasın dokunma yani ne demek? Kesmesin. <gülüyor> Kıllarını, tırnağını kesmesin. Bu hadisten birçok hüküm halinden çıkarmış. Çıkarılan hükümlerden bir tanesi de kurbanın ne olduğu? Sünnet, Sünnet olduğu. Neden? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiğinde sizden birisi de kurban kesmek istiyor ise Burada neye bağlıyor? Kurbanı isteğe bağlıyor. Acaba bazı halilere buna itiraz etmekte, buradaki ifadenin bunu içermediğini aslında kurbanın asıl itibariyle تَصَلِّي Rabbike. Rabbin için namaz kıl, وَنْحَارِ Ne yap? Kurban kes buyruğundan dolayı, emrinden dolayı kurban nedir diyorlar? Farzdır diyorlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam kim namazdan önce kurban bayramında kılınan, bayram namazından önce kurban kestiyse Namazdan önce kestiyse feriyaz bah mekan daha ukran onun yerine başka bir tane ne yapsın diyor kessin, kessin. emir kipiyle kullanıla istedim sen bu yüzden dolayı bu, bu sebeple bazı alimlerde demişler ki hayır kurban nedir fazdır hatta Şehul Albani'nin e, sahih gördüğü ancak mevkuf olarak zannedersem bir rivayet var ben vecde saatten falan yudahi falayakraban ne musallana kim gücü ettiği takdirde hücre etmesine rağmen kurban kesmiyorsa imkanı varken kurban kesmiyorsa bizim mescidimize, musallığımıza, namazgâhımıza ne yapmasın diyor? Yaklaşmasın. Bunun da benim şu anda hatırladığım kadarıyla mevkuf olarak yani sahabeden rivayet olduğunu, ne yapıyorum? Ve sahih olduğunu hatırlıyorum. Bu sebeple arkadaşlar bu hadis, bu eser ve bu âlimin ihtilafından sonra biz Müslüman olarak yapmamız gereken davranış gücü olan varsa ne yapması ki kesmesi ki itinaktan çıkmış olması ki zaten bu yani bir ibadettir bunun karşılığını Allah teala'dan kat kat alacağız kurbanda aranan şartlar nelerdir hangi hayvanlardan kurban olur malumunuz üzere yani büyük hayvanlardan deve inek küçük hayvanlardan da koyun koç ve keçi kurban olmaktadır bunların da aranan yaş sınırları nelerdir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تَذْبَحُوا اِلَّا مُسِنَّ مُسِنَّ'den başka ne yapmayın? Kurban kesmeyin. Nedir مُسِنَّ? Diyor ki aleyhisselatü Vesselam yani demenin 5 yaşına girmesi demek, ineğin 2 yaşına girmesi demek, keçinin ve koyunun da neye girmesi demek? 1 yaşına girmesi demek. Diyor ki اِلَّا اَنْ تَعْصُرُ عَلَيْكُمْ Şahit bulamazsanız فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَع Koyundan da neyi kesebilirsiniz? Cezayı kesebilirsiniz. Nedir o ceza? Diyor ki halinden altı ayını doldurmuş hayvan. Yani sen bulamıyorsan bir yaşını doldurmuş bir hayvan. Veyahut hatta yani altı yaşındaki hayvanını da gördün. Yani altı yaşındaki altı aylık pardon altı aylık e, koçu koyunu da ne yapabilirsin? Kurban edemilsin. Keçi değil. Dikkat edin. Yani keçide aranan şart ne olmalı? Bir. Ama koyunda aranan, koçta aranan ne olmalı? Altı ay olmalı. Kurbanı, kurban olmasına engel olan bazı neler var? Ayıplar var, kusurlar var. Bunlar e, kurbanda olmaması lazım, kurban olabilmesi için. Yani normalde et, etini yemek için kesilecek hayvanda aranan şartlar değil bunlar. Yani sen topal bir hayvanın e, eti için o hayvanı ne yapabilirsin? Normal bir günde kesebilirsin. Ancak kurban bayramında biz buna udhiye diyoruz. Kurban bayramında udhiye adı verilen bu kurbanın kesilmesinde e, kurban olabilme şartları var. Kesmek için kurban olması gereken şartlar var. Buna haiz olması lazım. Bu şartlar için kendinde bulundurması lazım kurbanın. Aleyhisselatü vesselamın hmm. sahih olarak hadiste yasakladığı e, dört kusur var. Bu dört kusur hayvanda bulunursa bu dört e, kusur hayvanda bulunursa bu hayvanlar ne olmaz? Kurban hmm. olmaz diyor ki el avra'u el beyinu avaruha kör yani kör derken tek gözü olmayan tek gözü tek gözü kör hayvan halimler diyorlar ki yani tek gözü kör olan hayvandan kurban olmuyorsa iki gözü olmayan hayvandan hayır ayrı olmaz ne yapıyorlar böyle böyle yani bunu iki gözü görmeyen kör olan hayvandan kurman, kurban olmazın olmaz demenin delili ne? tek gözü olmayan yani kıyas. kıyas yani kıyas inkar edenler kör <gülüyor> hayvandan kurban ne yapabilirler? Kesebilirler. Çünkü hadis ne diyor? Tek, tek göz diyor. Tek gözü kör olandan hayvan, ha, tek gözü kör olan hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz. İki gözü kör olan hayvan kıyas imkan göre ne olması lazım? Hı. Kurban olması lazım. Alimler diyorlar ki yani kıyas olarak bu hadiste zikredilenlerden daha ağır olan kusurlar varsa hayvanda hayli hayli ne olmaz bunlardan? Kurban, kurban. Olmaz. olmaz. Bu da Buna da ne deniyor bizim dinimizde bu delile? Neden deniyor? Kıyaslı. El marina el beyinu maraduha. Hasta. Ve hastalığı açık hayvan. Yani böyle hasta. Öksürüyor, böyle ayakta duramıyor. Yani yürüyemiyor. Yani böyle kafası bulanık. açık bir şekilde hasta. El arca el beyin aracuha. Topal. Ve topallığı çok açık ve net. Yani Topal hayvanın, hayvana kurban olmazsa eğer Ayağı kırık hayvandan, iki ayağı kırık hayvandan, ayağı olmayan hayvandan hayli hayli olmaz. El acfa Allati la tumqi, zayıf. Yani iliği olmayan diyor alimler. Yani kemiği sertleşmemiş böyle zayıf. Ayakta bir verecek olmayan, zayıf, bitkin hayvan. Bundan da olmaz? Kurban olmaz. Bunun dışındaki kusurlar bazı fukaa zikretmiş. Diyor ki bunlar yani bu hadis tezikredilenlerin dışındaki ay, e, kusurlar e, fahiş değilse, çok büyük değilse yani bir engel taşımaz. Mesela kurbanın kulağı kesikse, kulağının bir kısmı kesikse, boynuzun bir kısmı kırıksa diyorlar ki bunlar yani ne yapılabilir? Bunlardan kurban olur. Kurban olmasına engel kusurlardan değildir. Kurbanın vakti arkadaşlar ne zaman başlar? Kurbanın vakti Kurban bayram namazından sonra başlar. Yani bayram namazı kılındıktan sonra artık kurban kesebiliriz. Ondan önce kesersek yani birisi dedi ki ben de acelece a, a, acele bir şekilde gideyim de mezbahane kalabalık olmadan sabah namazıyla kurban bayramı namazı arasında hemen işi bitireyim. Niyeti adamın güzel. Bir sorun yok niyetinde. Allah için kesiyor. Ondan bu kabul olur mu, makbul mudur? İyindir. Değildir. Zira sahabe kestiğinde, böyle yaptığında aleyhissalatü vesselam ona neyi emrediyor? Ee, bir daha kesmesini e, emrediyor. Zira o diyor, ne oldu bu? İyindir. Et için kesilen bir hayvan. Ya demiyor, tamam sen Allah için kestin, niyetin iyidir, ne zararı var? bu örneği, bu hadisine ne için getiriyorlar? bidatler için getiriyorlar. Yani bidatte yani salih amellerde amelin salih olabilmesi için aranan iki şart var. Bir, ihlas yapan kişinin niyeti niyetin bir kere muhlis olacak. Allah için şey yapacaksın. İki, sünnete uygun olacak. Aleyhisselatü vesselamın sünnetine ittiba etmiş olacaksın. Yani ne zarar var? Topluca cemaatle zikir çekelim. Topluca tekbir çekelim. Bak hocam anlattın şimdi sen tekbirlerden bahsettin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz hep beraber camide tekbir çekelim. Tek, cemaatler tekbir çekelim. Ne zararı var derse biz ona bu hadis söyleriz. Deriz ki bak sahabe, niyetinden şüphe etmediğimiz sahabe dahi kurbanı peygamberin getirmiş olduğu model üzerine getirmiş olduğu sünnet üzerine kesmeyince ne olmuyor Kabul olmuyor. Kabul olmuyor. Kurban olmuyor. Sen de ne yapmıyorsun? Yapmış olduğun ibadeti aleyhissalatü vesselamın ashabını yaptığı şekilde yapmadığın için bu ne olmuyor? Salihame bu şekilde Olmuyor. Kurbanı keserken arkadaşlar uyurması gereken bazı şartlar var. Yani e, bunlardan bir tanesi kurbanın kurbanlığın boynunda olan dört unsur var. Yani yemek borusu, su borusu ve iki tane kalın damar. Ana damarlar. Diyor ki aileler bunların en az üç kesilmiş olması lazım. Bunların öncesi, üçün kesilmiş olması lazım. Ya tabii ki elbette en efteli, en düzgünü bunların dördünün ne olması, Kesilmesi. Yani adamın bir tanesi tek bir damarı kese, hayvanı bıraksa, bir saat sonra hayvan ölse, bu hayvan ne olur diyorlar? Bunlar olur, yani bu hayvan etkilerini. Hayvanın o iki ana damarıyla birlikte ya su borusunu ya da ne borusunu keseceksin? Kes. Yemek borusu. üç tane şey ne olması lazım? Kesilmiş olmaz lazım. Adam diyor ki ben hocam kestim, korktum bıçağı bıraktım. Yani da, o da ana damar kesildi. Ya sadece veya yemek borusu kesildi. Sonra hayvan öldü. Ne oldu bu hayvan? Hı. Bundan oldu olmadı. Bu üç, dört şeyden, üçünü kesin kesecek. O üç şey derken iki ana damar ve ya su borusu ya, evet. ya yemek borusu ya nefes borusu. Aynı şekilde arkadaşlar yani kurbanı kesme adabından bir tanesi de nedir? Kurbanı sol tarafına yatırmak. Sonra Aleyhisselatü yaptığı gibi kişinin ayağını ne yapması? Kurbanın boynuna koyması ve besmele ve tekbir getirerek ne yapması? kurbanı kesmesi de bu işin sünnetidir. Ancak tekbir getirmesi nedir? Kurbanın şartıdır. Yani Şef Salel diyor ki bir insan bir insan kurbanı keserken tekbir getirmeyi unutsa onun diyor kestiği kurban ne olur? Allah'ın adını alarak besmele. Allah'ın adını alarak besmele yani ismini adını unutursa ne olur? Mundar olur. Kastan, kastan Unutarak da olsa diyor. Ki seksalel bu konuda en yani unutma konusunda mesela, ibadetlerin unutma konusunda sorulduğunda unuttuysan bir beysi yoktur. Allah affeder. Allah unutanları ne yapmaz? Cezalandırmaz gibi genel kurallar getirerek, tecviz etmesine rağmen, cevaz göstermesine rağmen bu kurban konusunda ne yapmakta? Bu hususa Allah'ın ismini zikretme hususunda Bismillah deme hususunda çok dikkat etmektir. O yüzden besmeleyi ee, çekmek, Allah'ın adını anmak kurbanın şartlarından. Aleyhisselatü Vesselam kurbanı keserken diyor ki Bismillah, Allahu Ekber. Allah'ın bu kurban senden bana bir nimet ve benden de sana bir nevi ibadet. Yani ben bunu senin adına, senin için kesiyorum. diye Allahumme hali anni bu benim adıma kesilmiş bu kurbandır ve an ehlibeyti. Ve yani ailem adına kesiyorum. Alimler diyorlar ki bir evde bir erkeğin yani bir evde yaşayanların bir tane kurban kesmesi sünnete uygun olanı budur. Selefin ameli de budur. Yani selef bir evde böyle hem babanın aynı evde yaşayan, babanın ayrı çocukların ayrı Kadınların ayrı kurban kestiği bir amel üzere olmamışlar. Yani kurbanda ne yapmamışlar? Böyle çok gösterişe gitmemişler. Aleyhisselatü vesselamın dokuz tane hanımı var. Şunu biliyor musunuz? Bir tane ne yapıyor? Kendisine adına ve o hanımların adına bir tane kurban kesiyor. Diğerinde kim için kesiyor? Ümmetinden kurban kesemeyenler için. Tevhid ehli olanlar için, muahitler olan için. Aynen bu şekilde geliyor ifade. Muahitler için kesiyor. Bizlere de alimler diyor ki, yani sen de gönlünü geniş tut, kurbanını keserken mesela alimleri anlıyor. Allahumma hadi anni ve an ehli Allah'ın bu kurbanı benden, ailemden ve an ulama muslimin Müslüman alimler, Müslümanların alimlerinden kabul ediyor. Hatta var bu böyle diyenlere, öğrencileri mesela Ahmet bin Hanbel'den sonra geldi, diyor ki, Allahumma hadi anni ve an İmam Ahmed bin Hamd. Buradan da ne çıkıyor? Ölü adına ne yapabiliriz? Bu surette kurban kesebiliriz. Aileler böyle diyorlar. Yani mutlak olarak değil. Yani mesela birisinin babası öldü. Adam kalkıyor hem kendine kurban kesiyor hem de babasına ikinci bir kurban kesiyor. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Engel olmuyoruz. Ancak en uygun olanı Selefin ameline uygun ve düzgün olan ne? Kişinin kendi kestiği kurbanına babasının ne yapması? Dedesini, ecdadını katması. Bu şekilde tabi olarak, kendi kurbanına bağlı olarak ne yapabilir? Başkaları adına da kurban kesebilir. Ama ayrı bir kurban yani dedemin adına bir tane ayrı keseyim, annemin adına ayrı bir keseyim, ondan sonra kardeşimin adına ayrı bir keseyim, çocuğum adına ayrı bir keseyim böyle beş tane kurbanı yanına kesmek, sebefin amelinden değil. Sen bir kurbanı kes, bu Allah'ın bunu benden ailemden, ölen babamdan, dedemden diye ne yap? Onları da kurbanına ortak ettir. Durumu olup da keserse evet. bir sorun var mı? Durumu olup da keserse bir sorun yok ama uygun olan arkadaşlar. Yani e, ibadette dediğimiz gibi salih amel olabilmesi için amelin ihlas ve sünnete uygunluk şart. Yani bir ibadetin ne kadar yorucu olması, ne kadar çok olması insanın o ibadeti yaparken o kadar çok yorulması demek o ibadetin daha çok sebep alınması demek değil. Bazen az yaparsın sünnete uygun olur daha çok ne yaparsın? Yapmalıyız. Ömür dağıtığı adam yorulur. Belki karşılığında hiçbir şey bile almaz. Ne yapmalıyız? Biz de bu şekilde sünnete uymalıyız. Yaptığımız amellerin sünnete uygunluğunu e, aramalıyız. Peki ne zaman ölünün adına kurban kesilebilir? Hangi şartla? hayatta ne zaman e, vacip olur? Diyor ki alimler eğer vasiyet ederse malının üçte birinden, terk ettiği malının üçte birinden ne yapılır? Vasiyeti yerine getirilir. Adam mesela diyelim veya bir vakıf bıraktı, bir dükkan bıraktı. Dedi ki, buradan gelecek olan kira, kiranın işte belli bir miktarından ben benim adıma kurban kesilsin Vakıf olarak bıraktı. Bu şekilde de o ölümün adına kurban kesilir. Ama adam ne vakıf bırakmış, ne ardından vasiyet etmiş. Ey oğlum Mustafa bana kurban keslememiş, Buradan gelecek kiranın bir bölümünden her yıl bana bir kira keslememiş. Burada Mustafa'nın yapması gereken uygun ibadet nedir? Uygun tavır, kendi kestiği kurbanı babasından ne yapması? Katması. Kurbanı keserken arkadaşlar, yani hayvana da rıfk içinde yumuşak davranmamız lazım. Hayvanın gözünün önünde böyle bıçağı bilerek Alimler böyle zik ediyorlar İşte böyle bazıları var. Hayvanın gözünün önünde bıçağı alıyor böyle, biliyor. Aleyhisselatü vesselam diyor <gülüyor> ya, فَإِذَا ذَرَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبْحَةِ Hayvanı kestiğiniz zaman, kesiminizi ne yapın? İyi yapın, güzel yapın. Nasıl? وَالُّيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ Sizden birisi ne yapsın? Kestiği zaman, bıçağını bilesin. Yani kör bıçakla da hayvana ne yapma orada? Kesme. وَالُّيُرِحْ <gülüyor> زَبِحَتَهُ Ve hayvana ne yapsın? Rahatlatsın yani. Rahat bıraksın. Şeyh Sâlebu Aşeymin Rahimahullah diyor ki, yani hayvanın ayaklarını bile bağlamayın diyor. Niye? Çünkü ruhu hayvanın kolay çıksın. Kan bir an önce boşalsın ki ayaklarını kıpırıştırırken, depreşirken bu şekilde de ruhu kolay çıksın. Hatta İmam Bey Hakkı'nın rivayet ettiği bir eser var. Ömer radıyallahu anh, biliyorsunuz. Hiddetli Ömer radiyallahu anh bir adam görüyor. Sopayla böyle şeyi koyunu kesmeye götürüyor. beni, Vura vura. Şimdi bugün biz de şahit oluyoruz değil mi buna? Hayvanı böyle kuyruğundan çekiyor, yani kuyruğundan çekiyor. Arabadan ittiriyor, arabaya atıyor böyle. Ömer Radıyallahu an böyle bir adam görüyor. Sopayla şey hayvanına kötü davranan bir adam görüyor. Ömer Radıyallahu an alıyor sopasını bu adama vuruyor. Yani Ömer hiddetliydi Radıyallahu an. Ondan sonra hatta ona sövüyor. Ağzında sövme ifadesi olan la ummelek diyor. Yani senin anan yok yani ananı kaybedesin. diyor. Evet, ondan sonra diyor ki Suk ha ilal muht, sukan cemilen. Onu diyor ölüme güzel götür. Onu ölüme diyor güzel götür. Hatta bazı şeylerde e, hatırladığım kadarıyla diyor ki alimler. Yani hayvanı ölüme ölüme bir bir, bir kere götürüyor. Yani, i̇ki defa değil. Yani sen zaten ölüme götürüyorsun hayvanı ne Bir de yolda giderken ne yapma onu? Bir daha öldürme hayvanı bir daha öldürme. Yine alimlerin de yeni bir konu var kurbanla ilgili olarak. Kurbanı tayin etmek. Yani kurbanı aldım diyorsun ki artık ben bu kurbanı ne yapacağım? Keseceğim. Yani bu benim kurbanım. Diyor ki bu saatten sonra artık senin bu kurbanı satman, başkasına hibe etmen, vermen ne derin? Mümkün değildir, caiz. Değildir. Yani sen artık o kurbanı ne yapacaksın? Tayin ettin, keseceksin. Ve bu da şunu gerektirir. Sen o kurbanı tayin ettikten sonra ifratla ya da tefritle başı baş bıraktın hayvanı hayvanın üzerinde deve aldın devenin üzerinde bir yük taşıdın veya arabanın taksinin arkasında arka koltuğunda görüyorsun bazı haberlerde arka koltuğunda taşımaya çalışsın hayvanın ayağı kırıldı diyorlar ki onun yerine başka bir tane daha kurban almak senin üzerine ne oluyor artık vacip oluyor farz oluyor bizim Hanefi mezhebine göre bildiren fetva nedir memlekette diyelim ki kurban aldın kömürlüğe kilitledin akşam geldiler hayvanın çaldılar Allah'ın yani mezhebine göre, ifrata, tefrete bakmadan sen kurbanı tayin ettikten sonra o kurban çalındıysa ne diyorlar? Bir daha tamam. kurban keseceksin. Ancak alemler diyor ki, ya burada kişiye bakılır. Ya sen kömürlüğün kapısını kilitlediysen, tamam mı? E, burada senin atacak bir kusur eksiklik yok. Hırsız gelip oradan çaldıysa artık seninle bir daman tazmin yok diyorlar. Yani. Tazmin edip etmeyeceksin. Bir daha kesmeyeceksin. Ama ancak sen Hayvanı koydun kömürlüğe. Kapısının önüne de bir tane bidon koydun. Ondan sonra sabah kalktın ki kurban bayramı sabah hayvan yok. Diyor ki burada artık senin üzerine bir daha kurban alınmak, kesmek fahsız. Çünkü sen artık kurban ne yaptın? tayin ettin. Aynı şekilde yani hayvanı kötü davranmak. Dedim, sen yuttun yani ayağını kırdın. Ee, üzerinde yük taşıdın. Hayvan hastalandı. Bu suretlerde de ve buna benzer suretlerde de sen o kurbanın yerine başka bir kurban daha ne yapacaksın? E, keseceksin. Kurbanın e, yine ayrıları zikrettiğim husus kurbanın derisinden etinden ne yapıyorsunuz? Satmıyor. Kasaba vererek ücret karşılığı e, satmıyorsunuz. E, hadiste aleyhisselatü vesselam diyor ki men ba'a cinde udhiyyethihi felâ la udhiyyetele kurbanının bir derisini satana kurban yoktu yani onun kurbanı olmamıştır babından bir şey söylüyor. Ancak alimler diyor ki yani bu, bu şu demek değildir yani gaflet içinde oldu, cimrilik yaptı kasaba dedi ki kurbanı kes karşılığında da 5 kilo al 5 kilo eti al git dedi yani bu onun kurbanının olmadığı demek değil bu onun harama düştüğü demektir. Yaptığının yanlış olduğunu gösterir. Bir alimler zekrettiği başka bir husus kurbanı etini kestikten sonra ne yapmak? bir miktar da o olsa fakirlere vermek. Bazı alimler bunu vacip, yani farz görüyor. Çünkü allah Teala ne diyor? فَكُلُوا مِنْهَا Hayvanın etinden yiyin. ve وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir. Zor durumda olan fakiri ne yapın diyor? Doyurun. Başka bir ayette فَكُلُوا ve وَأَطْعِمُ الْقَانِعِ الْمُحْتَرِ Hayvanın etinden yiyin. Utangaç olan, insanlardan isteyemeyen fakirlere ve kapı kapı dolaşıp gezip insanlardan et isteyenlere denabın ayrı ayrı verin. Yani bu iki ayet bize neyi gösteriyor? Emir sıygası, emir kipi verin, onları doyurun. Sıygası, kurban etinin bir kısmının bir cüzünün fakirlere verilmesini, dağıtılmasının bazı adımlara göre olduğu üzere faz olduğunu anlatıyor, ifade ediyor. Bizler ne yapacağız arkadaşlar? E, kurbanımızdan keseceğiz. Ağabeyler diyorlar ki üç'e bölünür kurban. Yani, üç'e bölünür derken üç eşit parçaya manası yok diyor Şehzade el, e, Nasoluk'un El-Albani yani sen kendine daha çok ayırabilirsin öyle kalan üçer, kendine ayır fakirlere ve hediye misafirlere vereceğim ve komşularına vereceğim bir şekilde ne yap? E, dağıt buradaki miktar önemli değil daha çok da ayırabilirsin daha az da ayırabilirsin bir değinmemiz gereken diğer bir husus, yine değinmemiz gereken başka bir husus. Yani bugünlerde görüyoruz, işte yardım kuruluşları, insanlara işte 180 lira, 200 lira, 250 lira gibi cazip fiyatlar göstererek, cazip fiyatlar sunarak kurbanı e, onlar tarafından kesilmeye teşvik ediyor. Kurbanın onlar tarafından kesilmesi de şu şer'i ee, yanlışlara düşünme sebep olabiliyor. Bir, kurbanın kesilip kesilmediğini <gülüyor> artılamıyor. Kesin bilinmiyor. Yani adam kesiyorum diyor ama bakıyorsun ki adam bin tane kişinin kurbanını keseceğim diye bin kurban parası almış. Hiçbir yerde adam on tane kurban kesiyor. Yani bunlar yaşanmış şeyler. Veyahut da bakıyorsunuz ki arkadaşlar kurban ibadeti öyle bir ibadettir ki kişi yani bunun sünnet olan kendi eliyle kesmiş. kanını akıtması. Bayram namazından sonra, kurbanını kestikten sonra ailelerin dediği üzere kurban etiyle sabah kıvaltısını yapması. Çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna, hanımına o kanlı eti gösterip pişirtmesi. Bunda hepsi bunun dinin şiarı, nişaneleri. Yani bunları yaşamak da bir ibadet. İslam'ın bir güzelliği. Adam diyor ki ben diyor bu sene falanca kuruluşa verdim. Et yok ya da geçecek. E senin yan komşun, senin çoluğun çocuğun o neşeyi, o bayram. Heyjanı nasıl görecek? Ona nasıl açıklayacaksın? Bu da önemli bir husus. Ona da dikkat edelim. Herkes kurbanını yani kendisi kesmeye çalışsın, gayret göstersin. Yani pazarda kurban 450 milyon 450 lira. da can suyunda falanca yerde 180 lira, 220 lira. Uyanmaz ya. Yani iki tane kurban parası yapıyor. En azından bir tane kurban parasıyla yani yarısıyla işi kurtaralım diyerek ne yapmayın. Bu işe girmeyin. Önemli olan kurbanı ee, kesmek kurban dediğimiz gibi arkadaşlar ee, ilk gün bayram namazından sonra başlıyor ne zamana kadar demiştik dördüncü gün sabah dördüncü gün şey, güneş batana kadar güneş batınca dördüncü, dördüncü gün de nedir kurban kesmek için ee, bir vakittir kurban o günde ne yapılabilir? Ee, Kesilebilir. Bu namaz sonrası tekbirler kaç tane adettir? Kaç tane Sayısı adettir? yok yani bir tane. Bir tane yeterlidir e, namazdan sonra bir tane e, tekbir yeterlidir. <gülüyor> evet, e, bayram namazıyla ilgili olarak yani bayram namazına dilerken aleyhisselatü vesselam eğer bayram namazdan bayramıysa önce yiyip dilermiş Kahvaltısından yani ufak tefek bir şeyler gidermiş. Kurban bayramında da Aleyhisselatü Vesselam yemeden gidermiş. Namaza gittiği yolla eve döndüğü yol ayrı olur. Ee, her ne kadar e, yani e, ayrı olurmuş. Aynı şekilde namaza giderken ne yapabiliriz? Yani güzel olarak kusur alabiliriz. Güzel şeylerden bir tanesidir bu. Müstehaptır. Ee, yani topluma giriyoruz. Cuma namazı ile ilgili delil var. Cuma namazı ile ilgili cuma gelmeden önce bu almakla alakalı ama Şeyh Abdülaziz diyor ki bayram namazı ile ilgili bayram namazına gelmeden önce gusül almakla alakalı bir ne Yok ama kişinin yani topluma kalabalığa girecek o gün güzel e, giyinmesi nedir diyor. Güzel e, bir şekilde kokması, güzel olması da eftaldir, güzeldir diyor. Eğer bayram günü cuma namazına denk geliyorsa, bayram günü cuma gününe denk geliyorsa bir ruhsat var. O da nedir? Kişi eğer bayram namazını kıldıysa, bayram mutfesini dinlediyse, o gün cuma namazını kılmayıp evinde, tek ya da cemaatle öğren namazını ne yapar? Var. Kılar. Bu da bir ruhsattır. Bu senede zaten bayram, cuma'ya denk geliyor. Yani haccı yani ekber zaten her sene, her hac haccı Yani cuma gününe denk gelirse hac, haccı ekber olur diye bir şey yok. Hacı ekber Haccı ekler. Yani her sene yapılan hacca ne deniyor? Büyük aç. Haccı ekler deniyor. Büyük aç. <gülüyor> cuma günü bu ruhsatınız var. Yani evet e, hani bu ruhsatınız var. Yani cuma namazını kılmayabilirsiniz. Yani cuma namazı yerine. Tabii cuma namazını kılmayabilirsiniz. Lafını duyup da öğlen namazını takip etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ben hatırlıyorum sanki öyle bir olay olmuştu. Arkadaşlardan bir tanesi bizden bunu durdular <gülüyor> daha önceki senelerde. Hocam diyor ben diyor öğlen namazını da kılmadım. <gülüyor> Yani sana verilen izin sana verilen ruhsat o gün ne? Cuma namazını kılmamak. Yani kılma, kılmayabilirsin. Ama cami imamı veya müminlerin, Müslümanların imamı cumayı ne yapıyor? İkam ediyor, kıldırıyor. Yani, cuma düşmüyor toplayın bana yani, camilerinde. Cemaate böyle bir ne var? İzin var. Siz de bu sünneti ihya veriyor. Niye? Burayı <gülüyor> kurban ya bir şeyim varsa yani mesela cemaatle varsa olabilir evet. Kurbanla ilgili geleceklerimiz bunlar. Siz sorularınız, soru varsa onlara cevap vermeye çalışacağız. Sakalı dokunmama veya şey ne Hı. zamana kadar kurban kesilinceye evet, kadar? Evet. Kurban <gülüyor> kesilinceye kadar kişi Zilhicce ayının ilk başladığı günden itibaren e, tırnağını, kıllarını kesmez. Sakallarını zaten ne yapmıyor? Kesme. Kesmiyor her halükarda. Eee eee anında... e, Tabii kurban kesecek olan kişi. Kendileri adına kurbana ortak ettiği kişiler için bu şart değil. Yani sen hani kurbanını keserken dedik ya Allah'ım bunu benden ve benim ailemden kabul et. Yani senin ailen de tırnağını kesmeme yasağı yok. Kesme yasağı yok ailene. Çoluğuna çocuğuna. Onlar ne yapabilir? Kesecek. Yani kurbanı kesecek olan alan adam ne var? Kurbanı kes kesecek olan kişi saçını koltuk altı kıllarını etek tıraşını yapmaz. Tırnağını kesmez derisine dokunmaz Sadece kişi kendi eline kesemiyorsa kurbanı, güresini vekil tahmin ediyorsa, bu surette, bu şekilde tırnağını, sakal, tırnağını, saçını, kıllarını kesmeyecek olan vekil mi yoksa, asıl kişi mi? Asıl kişi, vekimin bir şeyi yok. Herkese, ve haram işlemiştir, de. terkiler haram işlemiştir. Sadaka, da Hayır, sadakalar diye bir şey yok. yok. Tövbe e, edecek. İbadet yerine geldi. Şimdi bir de böyle tırnak, yanlarını böyle... o da. İşte oynamayacaksın, onlarla da oynamayacaksın. Koparmayacaksın yani. Gayri ihtiyar oluyor bazı. Tabii yani mesela aileler demiş ki, gayri ihtiyar ise bilmeden yapıyorsa Allah'ın izniyle bir beys yok. Yine aynı şekilde kadın mesela kurban kesecek. Kadın zengin, kocası fakir. Kurban kesmek istiyor. Bu zaman bu halde, bu surette e, tırnağını kesmeyecek olan, e, kıllarına dokunmayacak olan kim olur? Kadının kendisi olur. Ee, ama bu kadın banyo yaptı, saçları uzun, saçlarını tarayabilir mi? Ailenler diyor ki evet, saçlarını tarayabilir. Ama nasıl tarayacak? Öyle yani kopara kopara değil yani böyle yani bildiğiniz geniş e, dişli taratlarla e, normal bir şekilde saçını tarar. Yani saçının taraması yasak değil. Evet. Bu annen dedik ya, niyete çok şık atabiliyoruz. Bu ecrini azaltır mı? Azaltmaz Allah'ın izniyle yani. Sen aleyhisselatü vesselam kendi bir kurbanı bütün ümmete kesiyor yani. Ondan sonra kendi ailesine kesiyor, ortak ediyor. Dediğimiz gibi yani ibadetlerde asıl olan mutabahattır. Yani sen çok yorulursun, çok yorulursun, çok yorulursun. Öbür kişi çok az yorulur. Onun aldığı sahip, senin aldığın sahaptan daha çok Evet. Hocam bu bayram namazında bir, birisi şimdi kılamadı bayram namazını? Kurbanı o zaman onu olmuyor mu? Her, her, şimdi birisi diyelim ki Rusya'da yaşıyor. Rusya'nın uzak bir köyünde. Orada da ne yok, cami yok, namaz kılınmıyor. Yani bu bayram namazı şartı yok kurban kesebilmek için ya. Vakit olarak bayram namazı vaktinden sonra ne yaparsın? Kesersin. Kesersin yani vakit olarak. Bilerek gitmeyene? E bilerek gitmiyorsa yani vacibi terk etmiş olur, farzdır kurbanın. Uykuda e... falan kalmadıysa? Uy uykuda kalmadıysa yani Allah affeder inşallah. Kazalıyor mu diyor yani hocam? Ha, yok. Evet. Hocam Cuma'nın ruhsatı iki bayram gida var mı yoksa sadece kurbanda mı? İki var ya arkadaşlar, iki var evet. evet. Namazdan sonraki tekfur hocam, mı ocağut bir çıkıyor, tekfurü getiriyor, cemaatte getiriyor. Bunlar var mı? Yani, onlar evet, Aleyhisselam'dan rivayet olacak ama sıratı bilmiyorum yani. Onlara bakmak lazım. Kutbedeki te tekfurlar. Tabii ne cemaat? Sıratı mı bizde yani ocağında para? Cemaat, Tuba Bayram'ın. oluyorsa biz de biz kendimize bu... Şey olmaz bu da fitne olur yani asıl olan bayram namazının büyük boş alanlarda boş arazilerde açık arazilerde mesela çırpıcı meydan gibi yerlerde kılınması sünnet olan budur aleyhisselatü vesselam böyle yerlere çıkıp namaz kılınır ama camilerde de mescitlerde de kılınır yani bu da şeydir meşrudur bizler imamlarla beraber kılacağımız için kendi başımıza böyle bir cemaat oluşturmayacağımız için onlar nasıl kılırsa biz de onlar gibi kılacağız. Adam bu düşünüyordum bayram namazı mı? Hı. Tabii hacılar bayram namazını nerede kılıyor? Hı. Kılmıyorlar. bayram namazı. Mültezim kurbanımız. Evet. Mültezim sabah namazı kılıyorlar. Peki bu kurbanı nasıl? O, o vakit onun parası falan yok. Koşalıp kesme imkanı var mı? Yani gücü yetene kurban. Farz, farz görenler de gücü yetene. Ağzam biliyorsan ki, şayet borç alıp 2-3 gün sonra eline para geçecek, onu ödeyebiliyorsan, yani Allah'ın izine, yani bu şekilde de bir base yok. Ama sen biliyorsun ki para gelmeyecek. Sen gittin borç aldın, ondan sonra 3 gün sonra adam yakana yapıştı, dayandı, ver param dedi, sen paranı verecek durumda değilsin. Elbette ki bu surette kurbanı ne yapma, kesme. kesme yani. Şöyle gitti. De... Evet. Evet. Kurbanda da zekat gibi müsabikani var bildiğin kaside de. Hani gücü bilir. yeten yani gücü yeten bir miktar değil yani senin o günde bünde 2-3 milyar paran varsa gücün ettiğini görüyorsan yani gücü yeten ifadesi kişiye döner, kişi kendini bilir. Hı, hocam, evet şimdi bir de şöyle diye aklıma göre birisinin mesela hiç ihtiyacı yok paraya hı hı. Ee, fakir de değil ben mesela birisi ona parayı verip mesela ben sana parayı verip sen kurban keseceksin sana veriyorum parayı. Bu, Nasıl bir şey? Ya Fakirin kurban kesmesi için. Fakir değil. Hiç hiçbir ihtiyacı da yok. Fakir de değil, zengin de değil. Ortada ama kurban alacak parası yok. Borç da istemiyor kimseden. Ama ben onu biliyorum. Arkadaşımla ya da eşimle olsun, akraba. Bunu al diyorum. Ya olabilir yani sen ona... Ya Kendine işte hayvan... Yo, bana kişilik, bunu bir, bugün birisi sordu. Yedi kişilik hayvan grubuna kendi adamı adama gel ben seninle katayım, senin adına da vereyim paranı. Sen de ortak ol. Yani i̇nşallah bir beysi yok. Kurban'a sırattığın üstünde bilinecek gibi böyle bazı şeyler söylüyor. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorum. Yani. Serhat sormuştu bana ama şimdi hatırlıyorum. Evet bilmiyorum. O zaman artık etsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugünün teklif dersini tecrübe edelim inşallah. Önümüzdeki hafta Perşembe Arapça dersimiz, cumartesine de, teklif dersimiz. dersiniz. ederim olmayacak. Şeye dışındayız zaten. Ancak bu ayın e, salı günü bunu yapmak istedik inşallah evet. yapacağız. <gülüyor> tamam. salı günü saat 8.30 mu olsun 9 mu olsun? Siz ne diyorsunuz? Kaç? Salı günü inşallah yine 9. 9.30 mu? 9 mu 8.30 mu? 8.30. 9 9 tamam yine i̇şte Saat 9 inşallah salı günü Saat 9'da e, Tehrik dersimizi Yapacağız bayrama öyle gireceğiz O zamana kadar da e, Kurbanla ilgili sorusu olanlar Varsa e, sorsunlar biz de İnşallah araştırıp cevaplarını Veririz Hocam, illa et, gibi bir Ya ya sen güzel olur yani Eşit ya, tarihal mısın? Sizce bütün? Ya bu üçe, üçe, bölünmesi var değil mi sahipleri? Tabii var yani. Bir de şöyle bir sahipleri, bir, sahip bir kısım kendine bir kısım ziyafet verecek, bir kısmı da diyor şöyle, fakirler. Yani, üçe verecek, o şekilde diyor. Ya Fakir işte yani, biz de onu söyledik yani eşe dostu arkadaşa ikram edecek, verecek. şey. Yani şüphette var yani. Yapın. Tabii tabii üç yani. Ama üç kısım yani eşit parça mi verecek? Hayır bu yok. Bazıları bunu öğrenmeyebiliyor yani. Hı -hı. Evet. Orlukla mesela aynı üç şeyleri. Peki hocam. Şu şekil. Mesela Eşve dostlar, akrabalar falan fakirler falan ne kadar dağıtıyorsa aynı şekil kemin almasın. İşte onu söyledik. Öyle bir şart yok dedik yani. Hocam. Şeyi mesela. Burayı kaçırdım ben ya. Hani sabah namazını şey bayram namazından önce peygamber aleyhissalatü vesselam kahvaltıyı yapıp mı gidiyor yoksa hangi bayramdan? He. Ramazan bayramından önce Orada bir şey, Ramazan bayramından önce kahvaltı yapıp iftar edip gidiyor bir şeyler yiyor. Kurban bayramından öncese ise şey e kesildikten sonra etiliyor. Bazı fukaha fakir alimler e fıkıhçılar demişler ki kurbanı kesildikten sonra kişi e kurbanın ciğerini yer önce. Yani Burada bazıları zannediyor ki sünnet budur. Yani Sünnet bu değil diyor ki halinde niye bunu zikretmişler? Çünkü insan diyor ki şey de o değil. <gülüyor> i̇nsan diyor zaten diyor zilitlenin 9-10 günü ne yapıyor oruç tutuyor yani mide istirahat etmiş dinlenmiş bir durumda ee, hemen diyor ardından ağır et yemez ciğer diyor hafiftir yani hemen piser hemen nasıl bir şekilde diğer o sebeple yoksa Sünnetten bir delil yok önce diye diyelim diye. Oğurucu soracaktım hocam. 6, 3, 1. Evet, bilim. yani bir günde, iki günde, üç günde, ne bulabilir, tutulabilir. Evet. Orucu diyetleri varlar mı? Nasıl diyeti? Kesilene kadar. Ya şey olay şu yapıyor. Oğur demiyoruz adam. Bayramda hmm. zaten, Bayram zaten yani. Hatta bayramla birlikte, birlikte değil, bayramla birlikte, hmm. eyyamu teşrik bayramın birinci yani kurban bayramı neydi diyorum. Teşrik günleri de oruç tutmak nedir? Yasak. Yani biz sorabilir hocam her ayın 12'si, 13'ü, 14'ü, 15'i 13, 14, 15'i ben oruç tutuyorum. Her ayın 13, 14, 15'i oruç tutuyorum. Yani böyle insanlar da var arkadaşlar. Her ayın 13, 14, 15'ini oruçlu geçirmeye çalışan e, saatini kuran, cep telefonunu ayarlayan böyle Allah'ın yani muhlis kulları da var. Derse ki ben zifitçi ayında da yapacağım. Zil-i yani Cahin'in on bayramın son günü. Bugün oruç tutacak mıyım, tutmayacak mıyım derse ne deriz? Tutmayacaksın. Çünkü o gün eyyam-ı eklin ve şorbin. Yemek günü, içme günü, Allah'ı anma günü. Ancak alimler hacda olana ne yapabiliyorlar? Bir tecviz, cevaz getiriyorlar. Eğer hacda e, hedi kurbanını kesecek, e, temettü kurbanını kesecek Demet kurbanı nefis edecek parası yoksa kurban yerine ne yapıyor? Üç gün başta yedi günde döndüğü zaman oruç tutuyor. Ama dışında, sahip böyle hırslı olan, her ayın 13, 14, on dört, oruçlu tut, oruçlu gayret gösteren bir insan varsa, bu ayın on üçüncü ne yapmasın? Oruç tutmasın. Ama yani her aydan 13, 14, 15'e dört, on yahut da her ayın, üç günün en az oruçlu geçirmeye gayret etsin, çalışsın. Evet, Subhaneke ve en la ente ve Hocam, bu koyun kesilirken ayağı mı